Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arifin Eşrefolu Rumi Hazretleri Rabia Hatun'un Hikayesi Allah onlara rahmet eylesin Hasan-ı Basri Rabia Hatunu iki elini sıkmış halde giderken görür ey ahiret hatunu avcundaki nedir? diye sorar. Rabia Hatun, ipliğimi iki akçeye sattım. Her bir akçeyi, bir avcuma alıp gidiyorum. Hasan-ı Basri, ikisini bir avcuna alıp, diğerine de tesbihini alsan, Allah, Allah diyerek yürüsen, daha iyi olmaz mı? Ya şey, bu iki akçe bir araya geldiğinde, ''Fitne çıkarırlar. İkisini bir araya getirdiğimde gönlüme yol bulup oradan muhabbetullah'ı çıkarmalarından korkarım. Bana fitne ve hile edeceklerinden ikisini bir araya getirmem.'' Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu korkudan ashab, evlat, eş ve ümmetini haberdar etmiş... Dünyanın az ve çoğundan sakınmaları gerektiğini ikaz etmiş, dünya fitnesini gönüllerinden çıkarmalarını söylemiştir. Zira o, ümmetini dünyadan korumak için yaratılmıştır. Onları, dünyanın fitnesinden sakındırıp, ahirete ve ahiret amellerine yöneltmek için gece gündüz çalışmıştır. Mürşitler de müritlerine, dünya ve dünya malından Geçim endişesi ve derdinden gönüllerini temizlemelerini tembih etmiş, bu istikamette immet ederek hakiki yolun bu olduğunu göstermişlerdir. Şüphesiz bize de düşen budur, mürit ve sevenlerimizi dünya ve meşgalesinden sakındırmak. Böyle olmalı ki onlar da Allah'a tevekkül edip dünya fitnesinden emin olsunlar. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah ondan razı olsun Ebu Zer'i dışarı çağırıp elinden tutar ve ona şöyle buyurur. Ya Ebu Zer! Önümüzde çok sarp ve dik bir yokuş var. Yükü hafif olanlardan başkası bu yokuşu tırmanamaz. Ebu Zer! Ya Resulullah, yükü hafif olanlardan mıyım yoksa ağır olanlardan mı? Evinde bugünlük yemeğin var mı? Vardır ya Resulullah. Peki, yarın için ayırdığın bir yemek var mı? Yoktur ya Resulullah. Ebu Zer, yarın için ayırdığın bir yemeğin olsaydı, yükü ağır olanlardan olurdun. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayetinden şu anlaşılmalıdır. Dünyada bizim gibi zayıf olanlara kafi miktarda dünyalık yeter. Fazlası zahmete sokar. Dünyanın zahmet ve sıkıntılarını kaldırabilecek durumda değilken, ahiretin zahmetine nasıl katlanacağız? Allah ondan razı olsun. Selma'nı ı Farisi hastalanır. Sa'd bin Vakkas onu görmeye gider. Selman'ı ağlarken bulunca sorar. Niçin ağlıyorsun ya Selman? Halbuki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden razı olarak vefat etti. Ey Sa'd! Öleceğim için ölüm korkusuyla ağlamıyorum. Dünyaya karşı bir hırsım var diye de. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinin azı bir binicinin azı kadar olsun buyurdular. Halbuki işte çevremde şu kadar eşya var. Bunların hesabını nasıl verir? Halim ne olur diyor. Bunun için ağlıyorum. Saat bin Vakkas dönüp evin içine baktım. Dünyalı kadına ağaçtan yapılmış bir çanak ve bir su tulumundan başka bir şey görmedim diyor. Bunun üzerine merakla sorar. Ey Selman! Bu eşyadan ne olacak ki? Ey Sa'd! Allah'tan utanıyorum. Görüyorsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri dünyadan bu derece korkarlardı. Onlar böyleyken sen keseler doldurursun ve paranın muhabbetiyle gönlünü öldürürsün. Buna rağmen en ufak bir endişe duymaz, kaygılanmazsın. Anlaşılıyor ki sende dinin derdi yok. Allah korusun, peygamber ahlakı ve edebi de kalmamış. Ey aziz, kişi ne kadar korkuyorsa dinden nasibi de o kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirac için davet aldığında sekiz cennetin süsleri, hurri ve kılmanları, rıdvanları ile birlikte sağ yanına getirilir. Dünyada bütün süs ve güzellikleriyle sol yanına bırakılır. İki cihanın övüncü, Hak Teala'nın sevgilisi, Peygamberlerin sultanı, ahir zaman peygamberi. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tarafına da bakmaz. Ne sağına ne de soluna gözü kayar. Fakat sol tarafındaki dünyaya kızıp şöyle azarlar. Ey hilekar, vefasız, acıyı tatlı gösteren, buğday gösterip kepek satan, düşmanla dostu bir tutan, ey hayız görmeyen! ''Yıkanıp arınmayan, ey sözünde durmayan, ey gaddar ve hilekar bir yüleyici, ey velileri aldatan, kafirleri ayakları altına alan, kardeşlerim sana nikah kıyıp mehir bedelini verdiler, ancak aldanmayıp seni hemen üç talakla boşadılar, seni hiçbir zaman istemedim, seninle nikah kıyıp bedel ödemedim ki seni boşayayım.'' Yürü git, yanımda durup bana görünme. Aslanlarımı kendine uyduramazsın. Hakiki yiğitlerim sana kanıp gönül vermezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı böyle azarlayarak onu yanından kovar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, o an dünyaya hitaben söylediklerinin hepsini yazsam, kitap uzayacak. Dünyanın kötülüğünü bildirsin diye bu kadarıyla yetiniyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soluna yanaşan dünyaya böyle kızıp azarlarken sağ tarafındaki cennete bir kez olsun dönüp bakmaz. Hak ala Habibine hitap edip buyurdu. Ey Habibim! Cennet senin aşığındır. Seni çok sevenlerdendir. Böyleyken ona niçin bakmıyorsun? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. İlahi, senin evini görmeye arzulu değilim. Özlem ve arzum senin zatındır. Seni görmek isterim. Gözümü her şeyden senin tecellin için korurum. Ben cennete nasıl bakayım? Hak Teâlâ cevaben şöyle buyurdu. Ey Habibim! Kuş kanadıyla, er kişi de, himmetiyle eri arzusuna ulaşır. Eğer cennetle aldansaydın, seni cennete koyardım. Cennetle aldanmadın. dünya yaysa hiç meyletmedin. Beri gel, sen didarıma layıksın. Ezelde de, buna layık yaratıldın. Ey Aziz! Resul-i Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki ümmetiysen onun yolunda yürü. O iki cihana da aldanmadı. Sen neyine güveniyor, kendini ne sanıyorsun ki dünyanın murdarına dolanıyorsun. Kurtul buradan, himmetinin kanatlarını aç. İki cihandan öteye kanat çırpıp uç. Kardeşim, Cenabı Hakk'ın cemalini görmek için can gözünü aç. Sevgiliyi arzuluyor, gerçekten Hakk'ı istiyorsan önce Allah'tan korkman lazım. Çünkü bu korku insanı şevke getirir. Şevkse aşka. Aşka gelen Allah'a ulaşır. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Zünnun-u Mısri'ye "Allah'a nasıl ulaştın?" diye sorarlar. Korkuyla der Şeyh. Bu nasıl oldu? Diye açıklama beklerler. Şeyh şöyle der. Korkuyla hasta oldum. Şevkle yandım. Aşkla öldüm. Allah'la dirildim. Evet. Bu makama erişmek için korku lazımdır. İnsan korkmadan dünyayı terk edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de korkardı. Hak Teala benden korkanlarsa, hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar, buyurur. Korkunun birkaç mertebesi vardır. Peygamberlerin korkusu, evliyanın korkusu, avamın korkusu. Bu mertebeler aşağıda anlatılacaktır. Bunlara gelmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceki peygamberlerin evliyanın dünyanın nesinden şikayetçi olduklarını ve dünyaya karşı nasıl bir perhiz uyguladıklarını aktaralım.